Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Ulue. Merhabalar. Açık Radyo 94.9'da Yeşilçam Arkadaşı programında yeniden sizler birlikteyiz. Ben Deniz Utku Udoer. Bugün yine değerli bir konuğum var. Ertan Tunç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ertan'la birlikte bugün Türk sinemasının ekonomik yapısı kitabını üzerine konuşacağız. Ertan'ın yazdığı, sevgili Ertan'ın yazdığı bu çok değerli kitabı tanımayanlar varsa onları tanıtmak için bilenler varsa da kitabın üzerine detaylı bir inceleme ...yapalım e, istedim... ...bu Yeşilçam arkeolojisinde... E, ...çünkü... ...benim son dönemde okuduğum... E, ...en ilginç kitaplardan bir tanesi... ...yine sağ olsun Ertan... E, ...sayesinde haberm olmuştu... ...internette bir pdf olarak rastlamıştım... ilk başta... E, ...Türk sinemasının ekonomik yapısına... E, ...ancak... E, ...okuyunca şaşırdım... E, ...işte devamlı görüştüğümüzde... ...bir arkadaşımın böyle bir e, şey... ...imza atmış olması da benim için çok değerli oldu... ...onun çok için teşekkürler... Ee, çok farklı bir kitap olarak geldi bana Çünkü benim için her zaman eksik olan bir durum vardı Rakamlarla bazı şeylerin gösterilmiş olması Ve onların e, değişik ve farklı açılardan bizim önümüze konması Bazen kronolojik olarak el alınması Bazen de e, böyle özetler halinde geçmiş olmasına rağmen Hani o, öyle bir özet ortaya koymuşsun ki kitapta Ya da tezinde mi demem daha doğru hangisini <gülüyor> kullanayım Eee ...çok daha geniş ve çok daha büyük bir şeyin aslında kapısını açıyor benim için. Ee, hani sana konuşmaya başlamadan, kitaba konuşmadan e, başlamadan önce şunu sormak istiyorum ben. Yani en son soru belki bu sormak gerekebilir ama şunu sormak istiyorum. Ee, bu kitabı çok daha büyük bir şekilde basmayı düşünür müsün mesela? Aslında böyle bir planımız vardı. Ee, ben bunu yapmaya başladığım zaman tezi olarak 2003 yılında aslında... ...Movie Economics diye dünyada bir sinema ekonomisi üzerine yapılmış analitik çalışmalar var. Bizim bu kitabın en önemli özelliği bu alanda Türkiye'deki ilk çalışma. Aslında bunun istatistiksel ekonomik bir tarafı da var. E, gişe geliriyle e, kalite arasında bir bağlantı olup olmadığını sorgulayan bir tarafı var. Bu şöyle oluşmuştu aslında. Benim bu tezi yapabileceğime dair e, o zamanki tezi danışmanım Ertan sen sinema yazarısın... ...neden sinema ile ilgili bir şey yapmıyorsun diye araştırdım da aslında biz o zamanlar İTÜ'de akademisyendim... ...oranın database'inden yararlanarak şöyle bir şey ortaya çıktı... ...baktık ki aslında sinema ekonomisi dediğimiz çalışma çok köklü yurt dışında... ...hatta o kadar değişik bir noktaya gelmiş ki büyük şirketler belli oyuncuları alıp... ...gişenin nasıl etkileneceğine dair ekonomik modeller kurmuşlar... ...örneğin Brad Pitt oynarsa bu gişe neye dönüşür... ...Tom Cruise oynarsa neye dönüşür... ...diye o zaman ben bu çalışmaları gördüğümde aslında sinema ekonomisi üzerine bir şey yapmak istedim. Hı hı. Benim ilk başta yaptığım çalışma daha akademik nitelikli bir çalışmaydı. Kitaba dönüştüreceğim zaman ee, o ilk senin, senin de pdf olarak gördüğün... ...çalışmada olmayan sosyolojik tabanı ve tarihsel tabanı genişlettim. Hı hı. Çünkü tez olarak yazdığımda aslında kendi teorilerimi temellendiremediğimi düşündüğüm... ...kendime ait Türk sineması hakkındaki görüşleri bu kitaba iyi yedirememiştim. Hı hı. İlk yaptığımda şöyle bir şey oldu tabii. O zaman 2005 yılına kadarki bir prosesi inceledik. Daha sonra ben bu kitabın tabii kitapların yayınlanması ülkemizde biraz uzun sürebiliyor. 2012 yılının sonunda yayınlandığı zaman o konuda e, neredeyse bir benim yaptığım zamandan sonra 7-8 sene daha geçmişti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun bir devamını yazmayı düşünüyorum. Yani Hı -hı. bu işin yakın dönem özellikle 21. yüzyıl Türk siyasetaması üzerine. Bu tarz değil. Belki artık e, sonuçta burada bir bulgu ortaya çıktı ve bunu ...daha sonraki testlerde de denemiş olduk. Aslında Türkiye'de kaliteyle gişe arasında doğrudan bir bağlantıdan söz etmek mümkün değil. Hı hı. Böyle, bu, böyle bir ilişkiyi çözemiyoruz. Ama benzer nitelikte kapsamlı bir çalışmayı bir devam olarak yapmak istiyorum. Bir de bu çalışmayı yaparken şunu da görebiliyoruz. Sadece e, sinema ekonomisi çalışması anlamında değil ama... ...evet rakamların bir arada olduğu bir kitap olması çok önemli. Fakat şöyle bir şey de var. Bunu bu işin içine girdikçe ekonomik, siyasi, sosyolojik, politik... Dini, neyse işte Türkiye'deki kültürel yapıyı Türk sinemasına yansıtan her şeyde aslında ben başka bir şey keşfettim. O da Türk sinemasının sorunları. Burada tabii ekonomik sorunun niteliğini incelediğim bir şey var. Özellikle 60'tan 80'e 73'e kadardır ama 73'ten sonra da etkinliğini bir süre daha devam ettiren bölge işletmeciliği modeli üzerine çalışmaya başladım. Aslında bu kitabı genişleteceğim yapının içinde Türk sinemasının meseleleri diye... Hı hı. Ee, ...bir başka kitap çalışması var... ...bunun da ilk nüvelerini ...şimdi yazarı olarak bulundu Öteki ...ki bazı e, çalışmalarda... ...Türk sinemasının eleştir, eleştirisine katkı... ...yazı dizisinde sinyallerini verdim... ...orada bir sinema filmini oluşturan... ...bütün öğelerin... ...üzerinden aslında sinemamızda ne gibi sıkıntılar... ...olduğuna dair küçük sinyaller olarak... ...işte eleştirmenlerde bu var... Şey, ...şu an yönetmenler üzerine çalışıyorum... Ee, ...işte e, festivaller burada nerededir? Jüriler nerededir? Hı hı. Orada görüşlerimi belirttim. Tabii bunu somut olarak getirip biraz da açıkçası... ...hafif bilimsel şeylere dayandırmak istiyorum. Yani salt kanaatten çıkartıp... ...bakın böyle böyle oldu ama işte gişede karşılığını bulamadı... ...gibi bir yere getirmek istiyorum. Yani iki kitap çıkması söz konusu. Bir tanesi yakın dönem Türk sineması üzerine benzer nitelikte hı hı. bir çalışma. İkincisi de Türk sinemasının sorunları diye... ...tamamiyle ayrı uğraşılması gereken oyuncu, aktör, senaryo... Olmak üzere tamamen başka bir çalışma. Böyle genişletmeyi düşünüyorum. Yani şöyle bir sorun da var bence. Her şey bir anda bizde bıçak gibi kesilir. Ve ondan öncesi düşünülmez. İşte şu sorun şundan dolayıdır denir. İşte Türk sinemasıyla ilgili söylüyorum. İşte atıyorum 90 öncesi Türk filmleri bir anda bıçak gibi kesilir. Ve 90 sonrası filmleri ele alınmaya başlanır bir anda. Sanki öncesi yokmuş gibi. Aslında sorunların hepsi bir şekilde atıyorum. Herhalde 1950'lerden beridir ya da... ...aradaki bazı değişmelerden sonra 1970'lerden bedir günümüze kadar gelen bazı sorunlar var ve onlar tekrar ediliyor sanırım. Ee, hatta ben işte kitabı da okuduktan sonra bazı şeyleri kafamda karşılaştırmaya başladım zaman... ...bugün işte televizyonda inen dizilerin süresinden çıkalım ya da onların işte böyle yıldız sistemine dayanmaya çalışması gibisinden... ...bir sürü her şey aslında biraz daha geriye baktığımız zaman karşımıza benzer şeyler çıkıyor gibi gel geldi bana... Ee, birazcık da kitabından bunu aldım kendimden. Çünkü herkes bir evet. şekilde kendisinden bir şey alır ama... E, e, ...sana açıkça söylemek istediğim bir şey var. E, bu rakamların hepsine çok rahat ulaşabildin mi? Bu rakamlara ulaşmak tabii Türkiye'deki bütün rakamlara <gülüyor> ulaşmak olduğu gibi çok zordu. Açıkçası benden önce e, bu kitapta da kaynak olarak kullandım. Ha, e, Hakan Erkılıç Asiye Hanım'ın e, şu anda kendisi Sinema Akademisi'ni. Onların çalışmaları haricinde... Rakamların bulunabildiği tek çalışma bizim Türk sinema tarihinde gördüğümüz Nijat Özönü'nün, Skognomillo'nun çalışmaları. Bunları birleştirmek uzun zaman alıyor, teyit etmek uzun zaman alıyor. Bir, bir, her şeyden önce film sayısı tutmayabiliyor. Biz iç içe filmler çektik, evet. aynı filmi daha sonra meşhur olan bir aktörü öne çıkartarak ismini değiştirip sanki başka bir filmmiş gibi bir sene sonra sunduk. Bir de mesela şöyle bir durum var, bunu herkes dikkatini çekmiyor ama. Ee, şimdi bizim e, birkaç tip sistemimiz var. Bono sistemi, amortisman sistemi e, ve de işte porsantaj dediğimiz yüzdeli sistem olarak e, sinema finansmanında 1960'lardan 80'lerin hemen başına kadar 81-82'ye kadar genelde yaygın olarak kullanılan sistemde e, amortisman sistemi şöyle bir şey. Aslında bir film bizim ülkemizde birkaç sene boyunca gösterimde kalıyordu. Hı hı. Yani bunu biz nereden biliyoruz? Mesela Memduh Ün'ün ün, e, kendi e, notlarından bunu biliyoruz. Sonra onun hakkında yazılan kitapta bu pek detaylıyla ile alınmadı ama o notları ben gördüm. Hakan Bey'in de tezinde e, sanatta yeterli çalışmasında vardı. Şimdi orada şunu görüyoruz. Yani 65 yılında çekilen bir filmin 69 yılında hala gelir elde ettiğini görüyoruz. Hı hı. Haliyle filmi daha sonra e, köylerde kasabalarda gösterecekleri zaman eğer o filmdeki oyunculardan bir tanesi zaman içinde daha meşhur olmuşsa... ...onunla yeni bir afiş çıkartıp sanki o film yeniymiş gibi e, sunup... Getirdikleri de olmuş O yüzden film sayılarına çok kolay ulaşamadık Ama 3 yaşa 5 yukarı tutmuştur Hatta bu kitap çalışmasına dönüşmeden önce Tezin 2007'deki versiyonunda Sizin de görmüş olduğunuz işte PDF olarak görmüş olduğunuz aslında versiyon Sadibey.com'da yayınlanan versiyon evet. O çok kişiye ulaştı Aynı zamanda tez olarak da bir yerlerde duyulmaya başlanınca Aslında benim kitabım kitap olarak dönüşmeden işte Türk Sinema Araştırmaları'nda yeni yönelimler gibi Birçok kitapta birleştirilen bazı sunumlarda, bazı konferanslarda... E, ...rakam olarak kullanıldı ve kitaplara geçti. Çünkü toplulaştırılmış böyle bir data yok. Evet. Gene dediğim gibi Nijat Özü'nün, e, Skognomi... ...ya biz ne yapmış olduk en azından hiçbir şey yoksa... ...Türk sineması tarihindeki filmleri belli bir yıla kadar kesintisiz olarak... Ay, ...üç aşağı beş yukarı, belki birer ikişer oynar. Çünkü zaman içinde biz mesela 80'lerde çok film keşfettik. Hı hı. Son beşer, altı yılda senin stende de olmak üzere... ...bizim sitelerde, diğer sitelerde ben de görüyorum... ...yeni filmler keşfediyoruz. Evet. Video piyasasına, video furyası zamanında çıkmış... ...ve doğrudan belki de Almanya'da sadece... ...video video kaseti olarak... ...sunulmuş filmler var. Bunların bazılarını yeni keşfediyoruz. O yüzden bu rakamlar birer ikişer oynar ama... ...aşağı yukarı... E, ...genel olarak Türk sinemasının profili budur. Sonraki e, film sözlükleri de aşağı yukarı... ...bu minvalde oynadı. Evet. Yani e, mesela... <gülüyor> Görüştüğüm e, sinema emekçilerinin çoğunun bir e, sözü vardır e, İşte üç, 300 film de çekiliyordu gibisinden Belli seneler 300 sene Senin verdiğin rakamlara baktığım zaman 300'e yaklaşmışsak rakam 1973 olması lazım 74 ya da 73 298 var. film var Ama onun dışında hani böyle 300'ü çok aşmış çok bir sene Şimdi yok bu rakamlarla ilgili kayıt olmayınca şöyle bir durum oluyor Mesela Aga Özgüç'ün kayıtlarında e, Hatta ön sözde de yazdığı bir şey aslında çok acı bir şeydir işte Türkan Şoray demiş ki ya ben 300 filmde oynadım. O da demiş ki ya Türkan Hanım ya sizin 150'niz yok. Hı hı. Şimdi bu acı bir şey ama yani bizim Cüneyt Arkın'a da sorsak işte 500 filmde oynadım diyor veya bize ne bileyim yan rollerde oynayan oyunculara bakıyoruz 1000 filmi vardır diyoruz. Böyle bir şey yok aslında. Mesela İhsan Gedik en son söylemişti 800 film söyledi. İşte böyle bir şey yok aslında. Çünkü bunu sayılar olarak bakıyoruz. Aktif olduğumuz dönemde aslında bizim büyük yükselişe geçip 100 filmi geçtiğimiz yıl 1961. 60 yılında yanılmıyorsam 88 film var. Oysa tabii birer ikişer oynar ama sonuçta baktığımız zaman 100 filmi geçtiğimiz 60'lı 80'e kadar 100 filmin üzerinde ilerliyoruz. Bunların içinde çok neredeyse orta metraje yakın filmler de var. 55 dakika, 52 dakika, 47 dakikalı filmlerimiz de var. Ama sonuçta aslında böyle 700 800 veya bin filmde oynamış oyuncu pek olduğunu zannetmiyorum. Çünkü teknik olarak mümkün değil. Ee, rakamlar yok, rakamların e, işte olanlar kadarını birleştiriyorsun, zaman içinde çıkıyorsun ama... E, ...şöyle bir durum oluyor, özellikle benim yaptığım gibi sinema ekonomisi çalışmaları... ...yani bu işin istatistiksel ve ekonometrik yapısını inceleyeceğim çalışmalarda rakama ihtiyacım var. Evet. Ama Türkiye'de sadece sinema sektörü değil, bugün bankacılık sektörünün bile 80'lerin rakamları yoktur. 90'ların sonunda başlar. Ee, Birçok bankada e, asıl kayıtlar 2002-2003'lerdedir. Yani o yüzden... O tip gelişmiş ve milyar dolar kazanan sektörler bile bu rakamları tutmamış. Bizim e, kayıtlarımız 80'lerin ortasına itibaren başlıyor. Evet. Ondan önceki kayıtlarda seyirci rakamlarını bazı belediye kayıtlarından... rüşüm dediğimiz e, belediye vergisi, e, biletler üzerinden alınan vergi üzerinden gibi kayıtlardan bazı şeyleri görüyoruz. Bir de ara sıra sinema yıllıkları ve çalıştaylar yapılmış. Ben de kitabımda mümkün olunca bunların hepsine yer vermeye çalıştım. Bir, bir tane rakamları sağlıklı olmayan her hepsini... Kitapta hı hı. E, dahil etmeye çalıştım. O çalışmalar genel bir kapsam profil çizmiş ama sinema ekonomisi çalışmaları yapacaklar için açıkçası çok fazla kaynak yok. Orada da daha da değişik çalışmalar yapılması lazım. Yani belki film süreleri, kullanılan film miktarları daha değişik çalışmalar yapılması lazım. Ee, mesela <gülüyor> konumla ilgili tartışma yine çıkacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Yani Recep İvedik filmi ne zaman e, tekrar... ...ya da yeni bir filmi çekilse... ...işte en büyük işe yapan film olarak... ...hemencecik işte Türkiye'de en fazla izlenmiş film... ...deniyor. Buna karşı bazı argümanlarda... Hani, ...benim de içinde olduğum... ...sinema yazarları... ...hani aslında Recep İvedik değil... ...işte geçmişte... ...işte o... hani ...Seks Hürresi dediğimiz dönemde... ...üç horoz, üç tavuk, beş horoz... ...o film ya da Parçala Beşçeç... ...ya da Hababam Sınıfı filmleri... ...bu tip filmlerin daha fazla izlendiğini... ...büyük işe yaptığını... Söylemiştik yani yazmıştık o tip evet. şeyler ama tabii bunları biz yazarken birazcık da yani duygusal mı davranıyoruz diye düşündüm. Ee, tabii nüfus farklı ama o zaman e, senin kitabından yola çıkarak baktığın o zaman salon sayısına bakmamız gerekiyor galiba gibi geldi bana. Bir de bilet sayısı önemlidir. Şimdi biz 60 milyonu yakaladığımızda seviniyoruz. Bunun aşağı yukarı yarısı yerli seyirci. Evet. Yine yüz filmleri geçmeye başladık biz de. Bunların için dijital el kamerası çekilenler, tiyatrocuların yazın bir araya geldik, gelip çektikleri filmler de var ama toplamda şunu görüyoruz. Bizim belli bir dönemde kaydımız yok. Hatta bunu yanlış hatırlamıyorsam Sabah Gazetesi'nde Volkan Özyurt. Yani Recep İvedik çok mi izlendi gibi o da yazmıştı. Hı. Bizler de bazı yerlerde yazdık. Çünkü eski kayıtlar yok. Yani biz şeyi bilmiyoruz. Ee, bazı anılarda duyuyoruz. Yani filmin işte İzmir'de karşıyakadaki açık hava sineması salonunda. işte bunu Memduyum'un yazılarında ben görmüştüm. 2500 kişilik bir salon var. Belki o 2500 kişilik salonda belki 3000 kişi var. O işte kuyruğun işte Bostanlı'ya kadar gittiğini söylüyor mesela. Hı hı. Şimdi bunu da nereden anlıyoruz? Adam oradan gelen filmde ben 12 tane film çektim diyor. İşte oradan gelen parayla. Sonuçta bölge işletmeciliği döneminde çekilen filmlerin tam bir kaydı yok. Belki bu tip el yazıları veya kayıtlar eski mesela şu an yapılması gereken birkaç çalışma var. Bunlardan en kritiklerinden bir tanesi eski bölge işletmecilerinin kayıtlarına ulaşılabiliyor mu? Hı. Normalde bu önemli bir şeydir. Aslında bu aslında yani bu da lafını keseceğim ama bölge işletmeciliği nedir tam olarak aslında bunu bir açıklarsak netleşecek. Şu, bu bize has aslında bir milli üretim modeli olarak adlandırabiliriz. Türk sinemasına yarar da oldu zarar da oldu. Ama bu sistemi şöyle anlatalım. Aslında Türkiye belli bölgelere ayrılıyor. Yaygın olan o zaman en çok hatta 2-3 sene altı 6 bölgeye ayrılıyor Türkiye. İşte en büyükleri yine şimdiki gibi İzmir, Ankara, e, İstanbul tabii ki, Adana bölgesi, Zonguldak, Samsun bölgesi. Bunlar kendilerine bağlı, işte Türkiye'deki oda, o zaman 69 şehir varsa, 69 şehir bölüşüyorlar. O bölüşüklükler sistemde şöyle bir çalışma oluyor. Bir film çok tuttu diyelim, örneğin e, Filiz Akın'la Edison'un bir filmi tuttu. İşte kör kız zengin adam aşkı. Bölge işletmecileri şöyle bir mantıkla çalışıyor. O film çok tuttuğu için benzer nitelikte, benzer kadrolarda mümkünse ikisinin oynadığı, de oynadığı, hikayelerinde benzer olduğu bir filmi istediklerini e, yapımcıların gönderdiği kişilere. Yani onlara filmi bizzat getiren adamlara söylüyorlar. Diyorlar ki ya biz böyle bir film istiyoruz. Böyle bir film çekilirse biz buna para veririz. Nasıl veririz? İşte demin bahsettiğim yöntemlerle yüzde yöntemi olabilir. Genelde Bono. 70'lerde hakim olan Bono'ydu. Ee, Bono yöntemiyle. Yani diyor ki önceden eğer böyle bir film çekeceksen... ...bu filmin çekilmesi için ben sana bu kadar bir para veririm diyor. Çünkü o adam şuna bakıyor aslında model olarak. Ben diyor bunu işletiyorum. Yani gösterim ayağındaki adam aslında... ...yapım ve dağıtımı bir şekilde kontrol ediyor. Aslında seyirci belirliyor. Bunun zararı ne oldu? Türk sinemasının içsel yapısında bağımsız sinema yapısı kurulamadığı için... ...aslında birbirine benzer filmler ortaya çıktı. Ha, evet, evet. Yani bir süre sonra baktık... ...Türkan Şoray'ın veya Hülya Koşiğit'in... ...Fatma Geri'nin veya Filiz Akın'ın... ...çok benzer nitelikte... ...ya bu o film miydi? Ya ben bunu izledim galiba hissi uyandıran filmler ortaya çıktı. Bu onlarcadır. Senaryo benzerliği de var. Özellikle tabii. bu 65-71 arasındaki 6 yılda inanılmaz yaygındır. Filmlerin bir, tamamı birbirine benzer. Biz bunları salon filmleri diye şey yapıyorduk ama... Hı hı. ...burada aslında izleyici oyuncunun, yönetmenin kim olacağına da karar verdi. Yani Ülke Erakalı'nın çeksin dedi. Ülke Erakalı'nın çektiği filmler çok tuttu. Haliyle o da Türk sinemasında en çok uzun metraj film yönetmiş adama dönüştü aslında. Tabii eski tip kamerayla sonra Ergun Beyler falan başka çalışmalar oldu ama sonuçta... 150 filmin üzerine çıktı. Hı hı. Bunun, bunun sebebi aslında finansman modelimizdi. Bu model evrilerek değişti. Ve şu anki modelde hatta şu anki dizi sektörünü yöneten modelde. Ben de bunun üzerine çalışmalarımı yayınlayacağım. E, aslında benzer bir niteliktedir. Bizim dizilerimizin birbirine benzemesi o dizilerin çok tutmasından kaynaklanıyor. Yoksa atıyorum çok değişik bir film çekiyorsun. Erdal Beşiçoğlu'nu oynatıyorsun. Film tutmayabiliyor veya dizi. Hı hı. Bu biraz da seyircinin beğenilerinin. Ee, ...televizyon dizilerine senaryo yazanları etkilemesiyle alakalı bir şey. Sonuçta biz hep işte mafya filmlerinden sıkılıyoruz diyoruz ama... ...son 10 yılda baktığımız zaman o filmler de çok tutuyor. Onun dizileri de çok tutuyor. Dizilerde o tip karakterlerin geldiği... E, ...oynadığı, bir gözüktüğü veya kötü şeyler yaptığı bölümlerin de reytingi yüksek oluyor. halil aslında bizim bölge işletmeciliği modeli üzerine daha... ...sağlam çalışmanın ortaya konması lazım. Biz de Recep İvedik'e kızıyoruz ama Recep İvedik şu an... Ben e, evvelki gün e, şey Demirer'in filmine gittim. Ona gitmeden önce Taksim'deki sinemaları bir gezdim neler var diye. İzlemek istedim bazı filmleri ucucuna kaçırdım. Ken Lovaç'ın bir film vardı. İşte Oscar yürüyen Lala Land vardı. Bunları kaçırdım. Bari buna gideyim dedim. Sonuçta bizim oralarda çekilmiş bir film. İzleyeyim dedim. O ara Recep İved'in fragmanları vardı. Size ediyorum sinemanın önünde insanlar sadece fragman izliyordu. Şimdi bu bunu durduramazsın. Yani Recep kaç tane çekilir? Rocky gibi 90 tane çekilir. Sonuçta böyle bir durum var. Yani o yüzden bölge işletmeci modelini iyi incelemek lazım. Bu zaman içinde 80'lerde video furyası olarak dönüştü. Hı hı. O da şöyle bir şeydi aslında. Zeki Metin oyunları beğenilirse böyle bir talep geliyordu. Bu di O zaman video kasede veya seve veya beta'ya eski Guründikler'e veya Almanya'ya gidebiliyordu. Bu filmler böyle aslında üretildi. Bu ürünler böyle üretildi. Yani bizim aslında o zaman müzikal veya işte bu Egemen Bostancı'nın evet. onların yaptığı çalışmalarda aslında seyircinin doğrudan doğruya ben bu işte varım demesiyle ortaya çıktı. ...bizim bölge işletmeci modelimiz 60-73 arasında hakimdir... ...ama sonra form değiştirerek... ...başka şeylere evrilerek devam etti... ...ve şu an televizyonculuğu ele geçiren model... ...benzer bir modeldir... ...yani bunu şu an Sen Kösem Sultan çekeceğin zaman... E, ...işte onun elbiselerini de... ...daha önceki muhteşem yüzyıldaki çeksin diye... ...sen zaten Hı. şey yapıyorsun... ...veya işte onların yönetmenleri aynı oluyor... ...bazı oyuncular aynı oluyor... ...bir oyuncu başka bir diziden ayrılıyor... ...daha önceki dizide olduğu için buraya geliyor... Bu aslında biraz seyirci talebiyle ilgili. Bu milli bir üretim modeliydi ve bir sinema finansmanı modeliydi ve benzeri yoktur. Hı hı. Sonuçta doğrudan doğruya gösterimcinin yapımcıya nasıl bir film çekmesi gerektiğini dikte ettiği bir sistemimiz vardı bizim. Bunu gösterimci de aldığı bilet sayısından işte hani biz de derler ya, işte kapıları kırdılar. Onun sebebi şu <gülüyor> sinema salonuna girmeyince film... Ee, i̇nsanlar sığmayınca aslında zorlayıp içeri giriyordu. Bugün izlemezsem ölürüm bu Yılmaz Güney'in filmini diye. Onlar gerçek hikayelerdi. Ve onlar ne oldu? Açıkçası oyuncularımızın benzer nitelikte çok sayıda film çekmesine de yol açtı. Bunlara 60'lardaki benim çok sevdiğim 65-70 arası vurdul kırdıl filmler dahildir. Evet. Mesela Çetin İnanç'la görüştüğüm zaman e, bu kavga ve dövüş sahnelerinin e, sayısı bile. Hani mesela işte bu filmde 8 tane dövüş Bölümü olsun deniyormuş. Bölge işletmecileri gelip bunu talep ediyorlarmış. Altı tane olsun, beş tane olsun. Ve bir şekilde aslında filmin nasıl olması gerektiğini de onlar karar veriyor. Evet. Yani böyle de bir durum var. Ve evet. gösterimci karar veriyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani normalde dağıtımcı veya yapımcının üzerinde gösterimcinin etkisi az olması lazım. Şimdi Amerika bunu çok eskiden şöyle çözüyor. Beş büyük stüdyo sistemiyle girdiği için çok 1930'larda dahi gösterdiği filme filmden sonra bir anket yapıyor. Zaman içinde bu özel anket grupları oluşuyor. Filmi normalde izleyenlerden çok daha ince izleyen... ...tıpkı şimdi basın gösterimlerde olduğu gibi... ...normal seyircileri alıyorlar. O seyircilerin tepkilerine göre o filmler değişiyor. Yani bunu King Kong'lar uyguluyorlar, şeyler uyguluyorlar. Aşırı şiddet içeriğini düşürüyor. Aslında bizdeki sistem, sistem çok daha özel nitelikli bir şeye dönüşüyor. Film gösterime girdikten sonra karar veriyor. Ama zararı nitelik olarak birbirine çok benzeyen film yığılması yaratıyor. Hı hı. Şu anki yüz küsur filmlik bir şeye yakalamaya başladık. Yıllık ortalama üretim kapasitesini yakaladık. Buradaki filmlerin de birçoğunun birbirine benzemesi aynı sebepten. Furya bir... diyorum ben bunu Furya sineması olarak... Evet e... Furya ama o hiç bitmez. Yani bu Amerika'da da bitmedi. Açıkçası İtalya'da da bitmedi. Bir şey tutulursa seyirci onu dikte ediyor. Bizdeki sistem bunun resmi olarak bonolar üzerinden gösterimci tarafından... Içerin. Bu içeriğinin belirlenmesi bu içerik derken oyunculardan filmin finalinin nasıl olduğunu millet ağlasın. O yüzden mesela bir dönem bizde filmlerin finalinde hep kadın oyuncular ölür. O yani ilk yapanlar değil ama işte beklenen şarkılar bilmem nereden sonra çok tutunca benzer nitelikte şeye dönüşüyor. Ben furyaları normal karşılıyorum. Yani şu anda da bir şeyin tutunca devamının çekilmesinde aslında bir sıkıntı yok. E, tabii tabii. Bizim nitelikle ilgili problemimiz var. Yani niteliği biz aynı anda nasıl? Örneğin şimdi BKM. Ee, senede belli bir film üretme sözüyle sinemaları bağlıyor. Sistemi bu. Haliyle çok ünlü bir oyuncu her sene film çektiriyor. Hatta Çağınırmağı da her sene çektiriyor. Sonuçta o adamı sıkıştırıyoruz. Burada yabancılar bunu özellikle dizi sektörü Amerika'da çok örnek alınası bir sektördür. Çok sayıda senaristle birbirinden farklı senarist bloklarıyla belki adam dizi 25 dakikalık 30 dakikalık diziyi 12. 13. 14. draftta çekiyor. Hı hı. Önce bir grup çekiyor. Senaryo doktorları buna bakıyor. O senaryo doktorlarının içinde önceki bölümlerle bağlantı kuran özel elemanlar var. Küçük nüanslarla o diziyi daha önceki bölümlere gönderme yapıyor. Sonra daha uzmanlar geliyor. O senaryo doktorları dizinin daha sonra genişleyebileceği yapıları açıyor. Mesela gizemli bir karakter yaratıyor. O geliyor birini vurup çıkıp gidiyor. Hı hı. O karakter sonra işte sizin Breaking Bad'de izlediğiniz bir yan karakter. Sonra başlı başına bir diziye dönüşüyor. Bu çok önemli bir sistemdir. Biz aslında buna benzer bir şey yapıyoruz. Ama biz e, senaristler anladığım kadarıyla yeterli e, kolaylığı, desteği vermiyoruz. Sonuçta birbirine benzer şeyler çıkıyor. E, yazar yönetmenler de bu önemli bir şeydir tabii. Otor olmak çok önemli bir şeydir ama... E, ...her sene film veya işte sürekli çekeyim diye baskıya girdiği zaman... ...çok kaliteli, kaliteli yönetmenlerimiz de çuvallayabiliyor açıkçası. Şimdi tabii e, hani kitap hakkında konuşacak çok fazla şey var. Çünkü benim sana daha sormak istediğim birkaç soru var. Ama bizim hani bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, hani bir iki dakikamız daha var konuşmanın sonunda. Ee, kitabı elime aldığım zaman, şimdi e, Türk sinemasının ekonomik yapısını ele aldığım zaman o kadar çok e, dokunmamız gereken bir nokta var ki. Burada benim ilgimi çeken içindekiler kısmını senin e, çok detaylı ve uzun bir şekilde e, ele almış olman. Ve zaten kitabı da bir şekilde çok güzel anlatıyor bu. Ama ben e, bunu nasıl yaptığını merak ettim. Yani bu, bu, buradaki bu ...içindekiler e, şeklinin oluşturmak için yaptığım bir e, çalışma yöntemi var mıydı? Onu, onu merak ediyorum. Şimdi kitap yazmada bir, birkaç tane yöntem var. O yöntem çalışmalarında vardır. Önce başlıkları yazarsın. Ben şunu anlatacağım. Şimdi bu bir bilimsel tez olarak başladığı için çok detaylı olması normal. Ee, ben burada şunu düşündüm. Aslında normalde bir bilim te bilimsel tez şudur. Bir soru ve bir cevaptır. Sizin bir sorunuz vardır. O soruya bir cevap vermeye çalışırsınız. Müspet veya menfi veya belirsiz. Sonuçta bu bir akademik çalışmaydı. Bunu yazdıkça bu bölümler genişledi. Normalde bu kadar uzun olmayacaktı. Tez hali olarak da çok uzun oldu. Çok yoğun oldu ki ben ondan tarihsel kısımları eledim. Ee, bu haliyle de çok uzun oldu. Kitaba çevireceğimiz zaman da elemek zorunda kaldık. Hatta çok uzun bir ön söz yazılacaktı buna. Bir giriş şeklinde. Onları kıstık. Bu detaya girmesinin sebebi şu oldu aslında. Her birinin Her birinin kendi içinde bir ağırlığı olduğu için... Hı hı. O yüzden bölümlendirmeleri ayrı yeten yazmak istedim ve kitabı eline alan insan da neyle karşılaşacağını bilsin istedim. Anladım. Ee, o zaman hazır seni yakalamışken e, yeni bir program o zaman için sözünü alalım. O programda da senin e, kitap içindekiler ve hani bu, birazcık daha orada tarihsel... E, e, senin yaklaşımına girmek istiyorum ben. Yani neden bu şekilde yaptın? Ee, onun üzerine konuşmak istiyorum. O evet. zaman bir dahaki sefere, bir dahaki programa İnşallah. diyelim. İnşallah. Okey. Ee, o zaman Yeşilçam Arka Hocası'nda e, değerli konuğum Ertan Tunç'la birlikte Türkiye sinemasının e, ekonomiksel yapısı kitabı üzerine sohbet ettik. Çok geniş bir konu. E, önümüzdeki haftalarda yine Ertan Tunç'la birlikte bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. E, her salı 15.30'da Yeşilçam Arka Hocası'nda buluşmak üzere. Benden Zutkular hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Herkese iyi günler. günlar günler. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.